Selamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Evet. El-Lulu ve mercan kitabının, e, bu hadis kitabının Mescitler ve Namaz Kılma Yerleri bölümüne başlıyoruz inşallah. Allah hayırlara vesile kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Zer radiyallahu şöyle anlatır. Ey Allah'ın Resulü! ''Yeryüzünde ibadet için yapılan ilk mescit hangisidir?'' diye sordum. ''Mescidi haram.'' buyurdu. ''Ben sonra hangisi?'' dedim. Allah Resulü, ''Mescidi aksa.'' buyurdu. ''Ben bu iki mescidin kuruluşu arasında ne kadar zaman vardır?'' dedim. Allah Resulü, 40 sene vardır. Namaz sana nerede yetişirse namazı orada kıl. İşte orası bir mescittir.'' buyurdu. Sayıh Müslim 808 Cabir bin Abdullah Ensari'nin radıyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Benden evvel hiçbir kimseye verilmedik beş şey hep birden bana verilmiştir. Her peygamber özellikle kendi kavmine gönderilirken ben kırmızı siyah bütün ırklara gönderildim. Ganimetler bana helal edildi. Halbuki benden evvel kimseye helal edilmemiştir. Yeryüzü bana temiz, temizlik sebebi ve mescit kılındı. Onun için kim olursa olsun namaz vakti gelip çatmış ise bulunduğu yerde namazı kılıversin. Önümüzdeki bir aylık yola kadar düşmanlarımın kalbine korku salmam için bana yardım edildi ve bana şefaat etme hakkı verildi. Sahih Müslim 810 Ebu Hureyre radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu.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 Enes bin Malik radıyallahu an şöyle anlattı: Allah Resulü Aleyhisselam Medine'ye geldi ve Medine'nin yüksek tarafında Amr bin Aff oğullarının bulundukları yerde yurtta konakladı. Onların içinde 14 gece kaldı. Sonra dayıları olan Necar oğullarına haber gönderdi. Onlar da kılıçları boyunlarında asılı olarak geldiler. Devesi kusva üstünde Allah Resulü Aleyhisselam ile terkisinde Ebu Bekir ve çevresinde Neccar oğulları cemaati ile birlikte ile beraber yola çıkışları hala gözümün önündedir. Nihayet Ebu Eyyub'un Halid bin Zeyd Emsari bahçesinde devesini çökertti. Allah Resulü Aleyhisselam nerede namaz vakti girerse oracıkta namazı kılardı. Bazen davar ağırlarında da namaz kıldığı olurdu. Sonra kendisi mescidin inşa edilmesini emretti. Neccaroğulları takımına adam gönderip, Ey Neccaroğulları, arsanızın değerini bana söyleyin de karşılığını ödeyeyim buyurdu. Onlar ise vallahi olamaz. Biz onun bedel kıymetini ancak Allah'tan isteriz dediler. O çevrilmiş bahçenin içinde söyleyeceklerim vardır. Bir kere müşriklerin kabirleri vardı. Sonra oyuk ve Tümsek, bakılmamış harap yerler vardı. Bir de hurma ağaçları vardı. Allah Resulü emretti, müşriklerin kabirlerindeki kemikleri çıkarılıp başka yere taşındı. Sonra o bakımsız harap yerler düzeltildi. Sonra hurma ağaçları diplerinden kesildi. Hurma ağaçlarını direkt olarak mescidin kıble tarafına sıra ile dizdiler. Ve kapının yan sürelerini taştan ördüler. Ashab kasideler söyleyerek, Taş taşımaya başladılar Allah Resulü Aleyhisselam da Onlarla birlikte olarak Hep beraber şöyle diyorlardı Ey Allah'ım Muhakkak ahiret hayrından başka hayır Denecek bir şey yoktur Öyleyse ensar ile muhacirlere yardım et Sayıh Müslim 816 Berâe bin an Şöyle anlattı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 bunun üzerine namazlarını bozmadan oldukları gibi yüzlerini Beytullah tarafına döndürdüler Sayih Müslim 818 Ömer radiyallahu an şöyle anlattı İnsanların Kuba mescidinde sabah namazını kıldıkları sırada kendilerine birisi geldi ve bu gece Allah Resulüne vahiy indirilmiş ve Kabe'ye Kabe yönelilmesi emredilmiştir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 Vefat ettiğinde onun kabri üzerine bir mescit bina ederler ve bu resimleri yaparlar. İşte onlar kıyamet gününde Allah katından yaratılmışların en şerelileridirler." buyurdu. Sahih Müslim 822. Ayşe radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam bir daha kalkamadığı vefat ettiği hastalığında "Allah Yahudi ve Hristiyanları rahmetinden uzak kılsın." Bunlar peygamberlerinin kabirlerini birer mescit edindiler buyurdu. Hz. Ayşe der ki, bu endişe olmasaydı Allah Resulü'nün kabri açık bulundurulurdu. Fakat onun da bir mescit edinilmesinden korkulmuştur. Sahih Müslim 823 Ebu Hureyre'nin radiallahu anh naklettiğine göre, Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah Yahudileri helak etsin. Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini birer mescit edinmişlerdir. Sayih Müslim 824 Ayşe radiyallahu an şöyle anlattı. Allah Resulü aleyhisselam son hastalığında çektiği zahmetten dolayı yanında bulunan bir abayı ikide bir yüzüne örter dururdu. Aba kendisine sıkıntı verdikçe yine atıp yüzünü açardı. İşte bu haldeyken Yahudi ve Hristiyanları Allah lanet etsin. Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini kendilerine birer mescit edindiler buyurdu. Bu sözleriyle onların yaptıklarından ümmetini sakındırıyordu. Sayıh Müslim 826 Hz. Osman bin Affan'ın radiyallahu an rivayet ettiğine göre kendisi Osman bin Affan Allah Resulü'nün aleyhisselam mescidini Yeniden inşa ettiği zaman halkın dedikoduları üzerine şöyle dedi: Siz çok söylenmeye başladınız. Halbuki ben Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Her kim Allah Teala için ravilerden Bukeyr bununla Allah rızasını kastederek dediğini sanıyorum dedi. Bir mescid inşa ederse Allah Teala da ona cennette bir ev inşa eder. Sayih Müslim 828.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 Kendisi bizim selamımızı alırdı. Necaşi'nin yanından döndüğümüz vakit kendisine yine namaz içinde selam verdik fakat bu sefer selamımızı almadı. Ey Allah'ın Resulü evvelce biz size namaz içinde bulunduğunuz sırada selam verirdik. Siz de selamımıza karşılık verirdiniz dedik. Namazda muhakkak bir meşguliyet vardır. Yani namaz başka işe başka işe bırakmaz buyurdu.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 Sahih Müslim 838 Cabir bin Abdullah radiyallahu an şöyle anlatır Allah Resulü aleyhisselam beni bir iş için göndermişti sonra ona yolunda yürür halde yetiştim Ravi Kuteyb'e namaz kılarken demiştir ve kendisine selam verdim o da işaretle selamı aldı namazı bitirince beni çağırdı ve Biraz önce sen selam verdin. Halbuki ben namaz kılıyordum buyurdu. O zaman kendisi yüzünü ve bineğini Doğu tarafına yöneltmiş durumdaydı. Sayih Müslim 839 Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Cin taifesinden bir ifrit dün gece namazımı bozmak için bana ansızın hücum etti. Fakat Allah Teala beni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 Sahih Müslim 842 Ebu Katadi'nin radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam Kızı Zeynep ile damadı Ebu As bin Rabi'nin kız çocuğu Ümami'yi taşıyarak namaz kılar idi Doğrulduğu zaman Onu taşır Secdeye vardığında yere koyardı Rabi Yahya bin Yahya Dedi ki Malike bu hadisi sana Amr bin Abdullah mı Rivayet etti diye sordum Malik evet dedi. Sayih Müslim 844. Sel bin Sa'd'dan radiyallahu an gelen bir rivayette, Sel şöyle anlatmaktadır. Minber'in hangi ağaçtan yapıldığında ihtilaf eden bir takım kimseler, Sel bin saata gelip ona sordular. saat vallahi ben onun neden yapıldığını da, yapanı da bilirim. Allah Resulü'nün aleyhisselam üzerine oturduğu ilk günde de Allah Resulü'nü görmüşümdür. Ravi dedi ki, ben ona ey Ebu Abbas bize anlatsana dedim. Kendisi şöyle dedi. Allah Resulü Ensar kadınlarından birine Ebu Hazım dedi ki Sel o zaman bu kadının ismini söylemiştir. Haber gönderip şöyle buyurdu. Marangoz köleni gör de benim için insanlara hitap ettiğim zaman üzerinde durabileceğim tahtadan bir yer yapsın. Bunun üzerine o zar şu üç basamağı yaptı. Sonra Allah Resulü Minber ilgili emrini verdi. Ve işte şu yere konuldu. O, Rab'e'nin ılgın ağacından yapılmıştır. Ben Allah Resulü'nün onun üstüne çıktığını gördüm. İftitah tekbirini aldı, arkasındaki insanlar da tekbir aldılar. Kendisi minber üzerinde bulunduğu halde sonra rukudan başını kaldırdı ve gerisin geriye giderek indi. Nihayet minberin dibinde secde etti. Sonra minber üzerine döndü.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 848 Muaykıp radiyallahu an şöyle dedi. Hz. Peygamber aleyhisselam mescitte secde yerlerindeki ufacık çakıl taşlarını elle düzeltmekten bahsetti. Ve eğer bunu muhakkak yapacaksan bari bir defa yap buyurdu. Sahih Müslim 849 Abdullah bin Ömer'in radiyallahu an anlattığına göre Allah Resulü aleyhisselam kıble duvarında bir tükürük gördü. Ve onu kazıdı. Sonra insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Herhangi biriniz namaz kılarken sakın önüne doğru tükürmesin. Çünkü namaz kıldığı zaman Allah yüzünün geldiği taraftadır. Sayih Müslim 852 Ebu Said Hudri'nin radiyallahu anh anlattığına göre Hz. Peygamber aleyhisselam mescidin kıblesinde bir tükürük gördü. Onu bir taş parçasıyla kazıdı sonra kişiyi sağına yahut önüne tükürmekten nehyetti. Şayet zaruret varsa soluna yahut sol ayağının altına tükürsün buyurdu. Sayih Müslim 843 Ümmü müminin Ayşe radiyallahu anh şöyle anlatır. Hz. Peygamber aleyhisselam kıble duvarında bir tükürük yahut bir sümük veyahut bir balgam gördüğünde onu kazıdı. Sayih Müslim 854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 Mescitte tükürmek bir günahtır. Kefareti ise o tükürüğü toprağa gömmektir. Gömmektir. Sahih Müslim 857. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ettiğine göre, Said bin Yezid şöyle anlattı: Enes bin Malik'e Allah Resulü Aleyhisselam ayakkabıları ayağında iken namaz kılar mıydı diye sordum. O evet cevabı verdi. Sayıh Müslim 862 Müminlerin annesi Ayşe radiyallahu an şöyle anlatır. Bir defa Hazreti Peygamber aleyhisselam üstünde damgalar bulunan bir aba içinde namaz kıldı ve arkasından şunun damgaları, resimleri ve şekilleri beni meşgul etti. Binaenaleyh bunu Ebu Cem'e götürün de bana onun nisini, süssüz ve desensiz elbisesini getirin buyurdu. Sahih Müslim 863 Enes bin Malik'in radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Akşam yemeği hazırlanmışken namaz içinde kamet edildiğinde evvela yemeğe başlayınız. Sahih Müslim 866 İbni Ömer radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Herhangi birinizin yemeği konulup namaz içinde kamet edildiğinde yemeye başlayınız. Sakın yemeği bitirinceye kadar acele etmeyiniz. Sayih Müslim 868 İbn Ömer radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam Hayber gazesinde şu yeşillikten yani sarımsaktan her kim yediyse mescitlere gelmesin buyurdu. Sayıh Müslim 870 Enes radiyallahu an şöyle anlattı. Enes'e sarımsaktan soruldu da o şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselam her kim şu yeşillikten yediyse bize yaklaşmasın ve bizimle beraber namaz kılmasın buyurdu. Sayih Müslim 872. Cabir radiyallahu şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselam soğan ve pırasa yemeği yasaklamıştı. Bir yerde mecbur kaldık ve biz de bunlardan yedik. Bunun üzerine Allah Resulü her kim şu koku yayan yeşillikten yediyse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü melekler de insanların eziyet çektikleri şeylerden eziyet çekerler buyurdu. Sahih Müslim 874. <gülüyor> Ömer bin Hattab radiyallahu an dedi ki, Ben Allah Resulüne kalale hususunda müracaatım kadar hiçbir şeye müracaat etmiş değilim. Kelale. Hiçbir şey hususunda bana Kelale'de olduğu kadar haşin davranmadı. Nihayet parmağıyla göğsüme dürttü ve ey Ömer Nisa suresinin sonunda ayetü sayf yazın nazil olan ayet sana kafi gelmiyor mu buyurdu. Ve ben eğer yaşarsam Kelale hususunda Kur'an'ı okuyanların ve okumayanların hükmedeceği bir hükümle hükmedeceğim. Ömer bundan sonra şöyle dedi. Ey Allah'ım, yeryüzünün, mıntıkaların emirleri üzerine seni şahit yapıyorum. Ben o emirleri, o memleketler halkı üzerine ancak onlara adayet etsinler, halka dinlerini ve peygamberlerinin sünnetini öğretsinler, ganimetlerini aralarında taksim etsinler ve onların işlerinden kendilerine problemli gelen şeyleri bana arz etsinler diye gönderilmişimdir. Sonra siz ey insanlar, İki hapisten başka bir şey görmediğim iki bitkiyi, şu soğan ve sarmısağı yiyorsunuz. Yemin olsun ben Allah Resulü'nü gördüm ki mescit dahilinde bir kimseden onların kokusunu duyduğu zaman onun çıkarılmasını emrederdi de o şahıs derhal baki tarafına çıkarılırdı. Binaenaleyh soğan ile sarmısağı her kim yiyecekse onların kokularının kuvvetini pişirmek suretiyle kırsın.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 Namazını tamamladığı zaman bir selam vermesini beklerken selam vermeden evvel tekbir aldı ve oturduğu halde yanılmaktan dolayı iki secde yaptı. Sonra selam verdi. Sahih Müslim 885. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselam bize namaz kıldırdı. İbn Mesud'dan rivayet eden Al-Kame'nin ravisi İbrahim namazı ya arttırdı yahut da eksiltti dedi. Allah Resulü selam verince ona ey Allah'ın Resulü namaz hakkında yeniden bir şey mi vahiy mi geldi denildi. Neden sordun buyurdu. Şöyle şöyle kıldınız da ondan dediler. Bunun üzerine Allah Resulü hemen teşehhüd vaziyetini almak üzere iki bacağını kıvırdı ve kıbleye karşı yönelip iki secde etti. Sonra selam verdi.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 Namazını onun üzerine tamamlasın. Sonra da iki kere secde yapsın. Sayih Müslim 889. Bu hureiri an derkek Allah Resulü Aleyhisselam bir defasında bize öğleden sonraki namazlardan birini ya ya öğleyi ya ikindiyi kıldırırken iki rakatta selam verdi. Sonra mescidin kıble tarafında bulunan bir hurma gövgesine geldi ve ona öfkeli olarak dayandı. Cemaatin içinde Ebu Bekir ve Ömer de bulunmaktaydı. Bunlar çekinerek bir şey söylemediler. İnsanların acele çıkmak isteyenleri dışarı çıkıp kendi kendilerine namaz kısaldı dediler. Zül yedeğin ayağa kalktı ve ey Allah'ın Resulü namaz kısaldı mı yoksa sen mi unuttun dedi. Peygamber sağa sola bakıp Zül yeden ne söylüyor buyurdu. Doğru söyledi. İki rekattan başka kılmadınız dediler. Bunun üzerine Allah Resulü iki rekat daha kıldırdı ve selam verdi. Sonra tekbir alıp secdeye vardı. Sonra tekbir alıp başını secdeden kaldırdı. Sonra tekrar tekbir alıp secdeye vardı. Sonra tekber, tekrar tekbir alıp başını secdeden kaldırdı. Sayih Müslim...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 Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle anlatır. Peygamber Aleyhisselam Mekke'deyken Necm suresini okudu ve bu surede secde etti. Onunla beraber olanlar da secde ettiler. Yalnız bir ihtiyar kişi bir avuç çakıl veya toprak alıp onun alnına götürdü ve bu bana yeter dedi. Sahih Müslim 902. Zeyd bin Sabit'in radıyallahu an rivayetinde anlatıldığına göre Ata bin Yesar Zeyd bin Sabit'e radiyallahu anh imamla beraber namaz kılan iki kıraatin hükmünü sordu. Zeyd bin Sabit radiyallahu anh imamla beraber kılınan hiçbir namazda kıraat yoktur dedi. Allah Resulü'nün aleyhisselam huzurunda Ben Necmi İza Heva suresini okuduğunu ve secde etmediğini de söyledi. Sayıh Müslim 903 Ebu Hureyre'den radıyallahu an Ebu Seleme bin Abdurrahman radıyallahu anın rivayet ettiğine göre Ebu Hureyre onlara İzes Semau İnşekat suresini okudu ve onda secdeye vardı. Secdeyi yaptıktan sonra Allah Resulü Aleyhisselam bu surede secde ettiğini onlara haber verdi. Sahih Müslim 904. İbn Abbas radıyallahu an şöyle dedi: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 Onları tasdik etmek için evet demeye gönlüm razı olmadı. Ardından çıkıp gittiler. Derken Allah Resulü yanıma geldi. Ben de ona, ey Allah'ın Resulü, Medine Yahudilerinin yaşlı kadınlarından ikisi benim yanıma geldiler. Ve kabir ahalisine kabirlerinde muhakkak azap edilir dediler. Dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, o kadınlar doğru söylemişlerdir.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 Sayıh Müslim 923 Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizden herhangi biriniz teşehhüt yaptığı zaman şu dört şeyden Allah'a sayınsın ve şöyle desin. Ey Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve Mesih Teccal fitnesinin şerrinden ancak sana sığınırım. Sayih Müslim 924 Hazreti Peygamber'in eşi Ayşe radiyallahu şöyle haber verdi. Hazreti Peygamber aleyhisselam namazın sonunda Ey Allah'ım ben kabir azabından sana sığınırım. Mesih Tehccal'in fitnesinden sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnelerinden sana sığınırım.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 Muhire bin Şube radiyallahu an Mevlası Verrat'tan rivayetle şöyle anlatır. Muhire bin Şube Muaviye'ye Allah Resulü'nün aleyhisselam namazı bitirip selam verdiği zaman şunu söylediğini yazdı. Yegane olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.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 Ebu Hurere radiyallahu an şöyle nakletmiştir. Muhacirlerin fakirleri Allah Resulü aleyhisselama geldiler ve Ey Allah'ın Resulü çok mal sahipleri yüksek dereceleri ve devamlı nimetleri alıp gittiler dediler. Allah Resulü bu nasıl olur buyurdu. Cevaben bizim namazımız gibi namaz kılarlar, bizim orucumuz gibi oruç tutarlar.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 Her namazdan sonra 33 kere Allah, Allahu Ekber ve Elhamdülillah deyiniz buyurdu. Sayıh Müslim 936 Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselam namaz başlangıçlarında iftitah tekbiri aldığı zaman okumaya başlamadan evvel biraz susardı. Dedim ki ey Allah'ın Resulü anam babam sana kurban olsun tekbir ile kıraat arasındaki şu sükutunu, orada ne dediğini bana haber verir misin? O şöyle derim buyurdu. Allah'ım, beni günahlarından doğu ile batı arasını açtığın kadar uzak tut. Allah'ım, beyaz kumaş kirden, pastan nasıl temizlenirse, beni günahlarından öyle temizle. Allah'ım, geçmiş günahlarından da beni kar ile, su ile ve dolu ile, tertemiz yıka. Sahih Müslim 940 Ebu Hureyre radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Namaz için kamet getirildiği zaman namaza koşa koşa gelmeyip sakin bir şekilde yürüye yürüye geliniz. Namazın, namazın yetiştiğiniz kadarını imamla beraber kılınız. Kaçırdığınız kısmını da kendiniz tamamlayınız. Sahih Müslim 944 Ebu Katade radiyallahu an şöyle dedi. Biz Allah'ın Resulü aleyhisselam ile birlikte namazdayken o konuşma ve haykırışma sesleri duydu. Namazı kıldırdıktan sonra ne oluyorsunuz diye sordu. Namaza yetişmek için acele ettik dediler buyurdu. Hayır öyle yapmayınız. Namaza geldiğinizde sikinetten ayrılmayınız. Ağır ağır geliniz. Namazın yetiştiğiniz kadarını imam ile beraber kılınız. Kaçırdığınız kısmını da siz tamamlayınız. Sahih Müslim 948 Ebu Katade'nin radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Namaz için kamet getirildiğinde beni görmedikçe ayağa kalkmayınız. Sahih Müslim 949 Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle dedi. Bir defasında namaz için kamet getirildi. Biz de Allah Resulü aleyhisselam bizim yanımıza çıkmadan önce kalktık ve safları düzelttik. Sonra Allah Resulü geldi. Nihayet namaz kılacağı yere durunca tekbir almadan evvel yıkanması lazım geldiğini hatırlattı. Hatırladı. Yıkanması lazım geldiğini hatırladı. Hemen yerinden ayrıldı ve bize yerinizde durun dedi. Biz Allah Resulü yıkanmış ve başından su damlar olduğu halde tekrar bize gelinceye kadar kendisini ayakta bekledik. Sonra tekbir aldı ve bize namaz kıldırdı. Sahih Müslim 950. Cabir bin Semure radıyallahu an şöyle anlatır. Bilal vakit girince ezanı okur. Hazreti Peygamber Aleyhisselam çıkıncaya kadar kamet getirmezdi. Onun çıktığını görünce kamet getirirdi. Sahih Müslim 953. Ebu Hureyre radıyallahu an'ın naklettiğine göre Allah Resulü Alem Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Her kim namazın bir reketine yetişirse o namaza yetişmiş olur. Sayih Müslim 954. Ebu Mesud'un radıyallahu an duyduğuna göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Cebrail indi ve bana imam oldu. Ben de onunla beraber namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Sonra onunla birlikte namaz kıldım. Birlikte namaz kıldım. Bunu söylerken Allah Resulü Aleyhisselam 5 vakit namazı parmaklarıyla sayıyordu. Sahih Müslim 959 Ayşe radiyallahu an şöyle anlatır. Hz. Peygamber aleyhisselam güneş ışığı hücremde tırmanırken ve henüz gölge hücremin doğu duvarına dönmeden ikindiği kılar idi. Müslim 961 Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu Sıcak şiddetlendiği vakitte namazı serinliğe bırakınız. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Sahih Müslim 972 Ebu Zer radiyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü'nün müezzini öyle namazı ezanını okumaya davrandı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam serinliğe bırak, serinliğe bırak buyurdu. Yahut serinliği bekle, serinliği bekle buyurdu. Arkasından şöyle dedi. Şüphesiz sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Sıcak şiddetlendiği zaman namazı serinliğe bırakınız. Sayih Müslim 976 Ebu Hüreyre'nin radiyallahu anh'ın anlattığına göre, naklettiğine göre. Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Cehennem ateşi Rabbine şikayette bulundu. Ey Rabbim ben kendimi yiyorum, izin ver dedi. Yüce Allah da iki defa nefes almasına izin verdi. Nefesin biri kışın, diğeri yazın. Karşılaşmış olduğunuz çok şiddetli sıcak ile sizi en çok üşüten zemheri soğuğu işte budur. Sayih Müslim 977 Enes bin Malik radiyallahu an şöyle dedi. Sıcağın şiddetli vaktinde Allah Resulü aleyhisselam ile birlikte namaz kılardık da Herhangi birimiz sıcaktan alnını yere koyamadığı zamanlarda elbisesini yayar ve üzerine secde ederdi. Sayih Müslim 983. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselam güneş henüz yüksek ve diktiriyken ikindi namazını kıldırırdı. Namazdan sonra avaliye giden insan avaliye varırdı da güneş hala yüksek bulunurdu.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 Kıldığı bu namaz içinde Allah'ı anca pek az zikreder. Sayih Müslim 987 Rafi bin Hadiç radiyallahu anh şöyle dedi. Biz Allah Resulü aleyhisselam ile beraber ikindi namazını kılardık. Sonra deve boğazlanır, takribi on parçaya bölünür, sonra pişirildi de, pişirilirdi de, güneşin batmasından önce pişmiş et yerdik. 990 Abdullah bin Ömer radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu İkindi namazını kaçıran kimse sanki ehlini de malını da elinden kaçırmış kaybetmiş gibidir Sayih Müslim 991 Hazreti Ali radiyallahu an şöyle dedi Hendek ahzap günü olduğu zaman Allah Resulü aleyhisselam buyurdu ki Allah onların kabirlerini ve evlerini ateş doldursun. Zira onlar da güneş batıncaya kadar bizi hapsettiler ve orta namazını kılmaktan bizi alıkoydular. Sayih Müslim 993 Cabir bin Abdullah'ın radiyallahu an anlattığına göre Hendek Harbi günü gün battıktan sonra Ömer bin Hattab gelip Kureyş kafirlerine ağır sözler söylemeye başladı. Ve ey Allah'ın Resulü, ikindi az daha gün batmadan kılamayacaktım dedi. Allah Resulü Aleyhisselam, vallahi onu ben de kılamadım buyurdu. Bunun üzerine kalktık, Buthan Vadisi'ne indik. Orada Allah Resulü abdest aldı, biz de abdest aldık. Arkasından gün battıktan sonra Allah Resulü ikindiyi, Sonra onun arkasından da akşamı kıldırdı. Sayih Müslim bin. Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh naklettiğine göre. Hadis Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Her gün bir kısım melekler geceleyin, diğer bir kısım melek de gündüzleyin, birbirlerinin peşi sıra size gelir, içinizde kalırlar. Bunlar sabah ve ikindi namazlarında buluştuktan sonra evvelce İçinizde kalmış olanlar semaya yükselirler. Yüce Allah namaz kılmış kullarının hallerini en iyi bilen iken yine o meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da onları namaz kılarken bıraktık. Nitekim namaz kılarlarken bulmuştuk cevabını verirler. Sayih Müslim bin bir. Cerir bin Abdullah radiyallahu anh şöyle dedi. Bir gece Allah Resulü'nün aleyhisselam yanında oturuyorduk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 Sonra Cerir şu ayeti okudu. Bunun için onların atıp tutmalarını sabırla karşıla. Güneşin doğmasından önce Rabbini yücelterek ibadetini yap. Batmasından önce de gecenin başladığı zamanla gündüzün iki ucunda da ibadet etki gönül rahatlığına eresin. Sayih Müslim 1002 Ebu Musa'nın radiyallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam her kim iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girecektir buyurmaktadır. Sayih Müslim 1005 Seleme bin Ekva'nın radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam akşam namazını güneş battığı yani perdenin arkasına çekildiği zaman kılar idi. Sayih Müslim 1006 Rafi bin Hadiç Radiyallahu an şöyle dedi. Biz akşam namazını Hazreti Peygamber aleyhisselam ile birlikte kılardık da her birimiz namazdan çıktığında attığı okun nereye düştüğünü muhakkak görürdü. Sahih Müslim 1007 Hazreti Peygamberin zevcesi Ayşe radiyallahu an şöyle anlattı. Allah Resulü aleyhisselam bir gece yatsı namazını geç vakte kadar bıraktı. Bu gecenin karanlığında kılındığı için Atame karanlık namazı denilen namazdır. Allah Resulü o gece hücresinden erken çıkmadı. Nihayet Ömer bin Hattab buradaki kadınlar ve çocuklar uyuya kaldılar dedi. Bunun üzerine Allah Resulü dışarıya çıkıp yanlarına vardığı zaman mescitte bulunanlara "Şimdi yeryüzünde sizden başka bu namazı bekleyen hiç kimse yoktur." buyurdu. Bu dediğim İslam henüz insanlar arasında yayılmadan evvel idi. Sahih Müslim 1008 Abdullah bin Ömer radıyallahu an şöyle anlattı. Bir gece mescitte yatsı namazını kıldırması için Allah Resulü'nü aleyhisselam bekleyip kaldık. Sonra gecenin üçte biri yahut daha sonrası geçtiği vakit yanımıza geldi. Kendisini ailesi ile ilgili bir şey mi meşgul etti?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 Enes radiyallahu an sabitten rivayetle şöyle dedi. Enes'e Allah Resulü'nün mührünü sordular. Enes'te Allah Resulü aleyhisselam bir gece yatsı namazını gecenin yarısına kadar yahut neredeyse yarısının geçmesine kadar geri bıraktı. Sonra geldi ve bu saatte insanlar namaz kılmışlar ve uyumuşlardır. Siz ise namazı beklemekte olduğunuz müddetçe bir namaz içinde bulunmaktasınız buyurdu. Enes dedi ki: "Gümüşten yüzüğünün mührünün parıltısı hala gözümün önündedir." Enes bunu söylerken sol elinin küçük parmağını kaldırarak peygamberin yüzünün orada bulunduğunu işaret etti. Sayih Müslim 1012. Ebu Musa radıyallahu an şöyle dedi: "Ben ve gemide benimle beraber Medine'ye gelenler Baki, Buthan'a inmiştik. Allah Resulü de aleyhisselam Medine'deydi. Her gece yatsı namazı vaktinde Allah Resulü'nün huzuruna bizimkilerden 5-10 kişi nöbet ile giderlerdi. Ebu Musa devamla arkadaşlarımla ben Allah Resulü'nü kendilerinin bir işiyle biraz meşgul bulduk. Ondan dolayı da namazı gecenin yarısı oluncaya kadar geciktirdi. Sonra Allah Resulü çıktı ve cemaate namaz kıldırdı. Namaz kıldırdıktan sonra orada hazır olanlara gitmeye acele etmeyiniz. Sizlere müjdem var. İnsanlar içinde namaz kılmış insanlar içinde sizden başka bu saatte namaz kılan hiçbir kimsenin bulunmaması Allah'ın size has olan nimetlerindendir. Yahut da bu saatte sizden başka namaz kılmış kimse yoktur buyurdu. Ravî bu iki sözün hangisini buyurduğuna kestiremiyoruz dedi. Yine Ebu Musa diyor ki, bunun üzerine Allah Resulünden bunu işittiğimize sevinerek yerimize döndük. Sayıh Müslim 1014. i̇bn Abbas radiyallahu şöyle anlattı. Allah'ın peygamberi bir gece yatsı namazını geciktirdi. O kadar ki mescitteki insanlar uyudular da uyandılar.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 Parmağı yüz cihetinden kulak yumuşağına deyinceye kadar yukarıdan aşağı sakalının kenarına doğru indirdi. Bunu böylece tekrar tekrar yaparken yavaş yapmadığı gibi acele de etmiyordu. Sahih Müslim 1015 Ayşe radiyallahu anh'da mümin kadınlar Hz. Peygamber aleyhisselam ile beraber sabah namazını kılarlar sonra örtüleri ile bürünerek dönerlerdi. Henüz ortalık ağarmamış ve kendileri iyice örtünmüş oldukları için onları kimse tanıyamazdı. Sayıh Müslim 1020 Cabir bin Abdullah'ın radiyallahu an şöyle söylediğini Muhammed bin Amr bin Hasan bin Ali anlatmaktadır. Haccaç Medine'ye geldiğinde Cabir bin Abdullah'a namaz vakitlerini sorduk. O da şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselam öğleni zevalden sonra Gündüzün sıcağında ikindiyi henüz güneş tertemiz iken Akşamı güneş battığında Yatsıyı bazen geç kıldırır Bazen erken kıldırırdı Cemaati toplanmış, toplanmış bulduğunda Acele eder erken kıldırır İnsanların ağır davranıp topa, Toplanamadıklarını gördüğü zaman Namazı geciktirerek kıldırırdı Sabah namazını ise Onlar yahut peygamber aleyhisselam Karanlıkta kıldırırlardı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 Şube der ki, sonra bir zaman geçince seyyara kavuştum. Ve kendisine bu hadisi tekrar sorduğumda şöyle dedi. Allah Resulü öğlen namazını güneş ortadan biraz ettiği zaman kıldırırdı. İkindiği de öyle bir saatte kıldırırdı ki insan namazdan sonra mescitten Medine'nin en uzak yerine giderdi de güneş henüz dipdiri bulunurdu. Rabi, Ebu Minhal Seyyar bin Selame akşam namazı hakkında Ebu Berze'nin hangi vakti zikrettiğini bilmiyorum dedi. Şube der ki sonra bir zaman geçince Seyyar'a kavuştum ve kendisine bunu sordum. Dedi ki Allah Resulü sabah namazını kıldırır. Namazdan öyle bir zamanda çıkardı ki kişi yanında oturana baktığında onu tanırdı. Bu namazda peygamber 60 ile 100 ayet kadar okurdu. Sayih Müslim 1024. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Cemaatle kılınan namaz, birinizin yalnız başına kıldığı namazdan 25 derece daha faziletlidir. Sayih Müslim 1034. İbn Ömer radıyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Sayih Müslim 1038 Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh naklettiğine göre. Allah Resulü Aleyhisselam namazların birinde bazı kimseleri göremedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Yemin olsun içimden öyle geçiyor ki, Birine cemaate namaz kıldırmasını emredeyim, sonra o cemaati bırakıp namaza gelmeyen kimselere gideyim. Onlar için birçok odun demetleri yığdırayım da kendileri içlerinde iken üzerlerine evlerini versinler. Bu cemaatten geri kalan kimselerin herhangi birisi burada henüz semiz etli bir kemik parçası bulacağını aklı kesse muhakkak yatsı namazına gelirdi. Sahih Müslim 1040 Enes bin Malik radıyallahu andan Enes'in ninesi Muleyke bin Malik bin Adi radıyallahu an Allah Resulü'nü aleyhisselam hazırladığı bir yemeğe davet etti. Allah Resulü o yemekten yedi, sonra haydin kalkınız da size namaz kıldırayım buyurdu. Enes bin Malik der ki: Ben hemen kullanıla kullanıla simsiyah olmuş eski bir hasırımıza davrandım. Üzerine yumuşasın diye biraz su serptim. Allah Resulü namaza durdu. Yetim ile beraber ben de ardında bir saf olduk. Yaşlı kadın da arkamızda durdu. Allah Resulü Aleyhisselam bize iki rekat namaz kıldırdı sonra gitti. Sayih Müslim 1053 Enes bin Malik radiyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselam insanların en güzel ahlaklısıydı. Bazen kendisi evini, evimizde iken namaz vakti gelirdi de hemen altında bulunan serginin düzeltilmesini emreder. Yaygı süpürür, süpürülür, sonra üzerine su serpilir, daha sonra da Allah Resulü Aleyhisselam imam olur, biz arkasında saf tutardık da bize namaz kıldırırdı. Enes'lerin bu yaygısı hurma yapraklarından idi. Sahih Müslim 1054 Enes radiyallahu an şöyle anlattı. Bir gün Peygamber aleyhisselam bize geldi. Evde ancak ben annem ve teyzem ümmü haram vardı. Bir süre sonra kalkınız size namaz kıldırayım buyurdu. Bu farz namaz vakti dışındaydı. Bize namaz kıldırdı. Bir kimse ravi sabite Peygamber Enes'i namaz için nereye koydu diye sordu da sabit onu sağ tarafına durdurdu dedi.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 Onlarla Yüce Allah günahları yıkar, siler buyurdu. Sayih Müslim 1071 Ebu Hureyre'nin radiallahu an naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu Her kim sabahleyin veya zevalden sonra mescide giderse bu sabah akşam her gittikçe Allah okula cennetten konuklayacağı yerini hazırlar. Sayih Müslim 1073 Malik bin Huveiriz, Rabbil an şöyle anlattı: Yaşça birbirimize yakın gençler topluluğu olarak Allah Resulüne Aleyhisselam'a geldik. Yanında 20 gece kaldık. Allah Resulü merhametli ve ince kalpliydi. Ailemizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı bizlere sordu. Biz de kendisine haber verdik. Bunun üzerine şöyle buyurdu: Ailelerinizin yanına dönünüzde içlerinde kalınız onlara öğretiniz. Yapılması gereken şeyleri onlara emrediniz. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri size ezan okusun. Sonra en büyüğünüz size imamlık yapsın. Sayih Müslim, hadis numarası 1080. Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle anlattı. Allah Resulü Aleyhisselam sabah namazının kıraatini bitirdiği zaman Allahu ekber der, ruku'ya varır ve ruku'dan başını kaldırırken Semiallahu limel hamideh Rabbena lekel hamd derdi. Sonra ayakta dikilirken Ey Allah'ım! Velid bin Velidi, Selemet bin Hişam'ı, Ayyaş bin Ebu Rabia'yı ve küffar elinde bulunup zayıf görülen müminleri kurtar. Ey Allah'ım! Mudar kabilesini daha beter çiğne mahvet. Bu yılları Yusuf'un aleyhisselam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 Sahih Müslim 1082 Evet, bu bölümü de burada bitirdik. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hayırlara vesile olur inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.